Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sallu ala resulina Muhammed Allahumme salli ala resulina Muhammed Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلّي الله على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقيتين نهانا عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجنا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحٌ Sadakallahu lazim Allahümme c'alne min ibadike salihine al-muslihine amin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Sevgili kardeşlerim ve Lale Gül Efe'min değerli dinleyenleri Yine bir haftanın sohbetinde allah Teala Hazretlerinin rahmetiyle desteğiyle baş başayız allah Teala beni size faydalı kılsın. Sizi de tabi ki birlikte yaşadığınız inisi cünle diğer yaratılmışlara faydalı kılsın. Ve bizi farkına varmadan bile, yani kontrol dışı bile başkalarına zarar verecek ve incitecek işlerden muhafaza eylesin. İlla men etallaha bi kalbin selim ayetine getirilen en hassas açıklama, en hassas, Tefsillerden birisi olan ne kimseleri incitmiş ne de başkalarınca incinmiş. O kadar güzel bir ömür sürmüş ki incitmemiş ve incinmemiş. Bir yapıyla Allahu Teala'ya kavuşmak nasip etsin. Yaşadığımız müddetçe gerçekten Mevla'nın bize ikramı olan maddi manevi nimetleri, birikimler, yatırımları kabiliyetleri ve maddi manevi birçok imkama fırsatları Allah yolunda Allah'ın kullarının faydasına da şamilen dolu dolu kullandıktan dolu dolu geçirdikten sonra, yani gerçekten toprağa böyle yığılmış kalmış birisi olarak artık yine yani yapacak bir işi kalmamış. Her şeyini bu yolda gözden çıkartmış bir e, dolulukla hayatı geçirmek nasibesin. Yani toprağa çürüyecek bir şey bırakmamak üzere, toprağa getirecek bir şey bırakmamak üzere hepsini, Buradayken inşallah Allahu Teala Hazretlerinin gözetim ve denetim, ikram ve ceza ölçüdene dikkat ederek güzelce geçirmek nasip etsin. Yerli yerince dopdolu bir ömre Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Evet acısıyla tatlısıyla ölenimizde kanalımızda bir hafta geçirdik. Bu hafta içerisinde cuma günü benim için en önemli bir olay bize Allah için seven, gönüllü örtünen küçüklüğünden beri Allah yolunda e, hayırlı bir ömür geçirdiğini herkesin şahit olduğu hayırlı bir anne, hayırlı bir eş, hayırlı bir Müslüman hanımefendi olaraktan ömrünün sonunda kanser acılarıyla kıvrandıktan sonra Mevla'ya göçen e, İstanbul değil de Anadolu yakasındaki bir Müslüman ablayı gömdük. Bütün işlemlerini yapmaya çalıştık. Allah rahmet eylesin. Kanser zor bir ölüm biçimidir. Rahmetlik Yakınlarımdan birisinin kanserini ünlü bir tıp profesörü o konuda e, bu sözleri bu demeçleri vermeye ehil ve layık olan branşı olan ünlü bir tıp profesörü demişti ki mide kanseri rahmetli birisi için bu hanımefendinin çektiği acıyı İstanbul'a dağıtsak bütün İstanbul'u inletir ve bağırtırır demişti ama o kadın gerçekten hayalı bir hanımefendi olduğu için o acıyı ancak hafif bir iniltiyle böyle bütün içi parçalanmasına rağmen hafif bir iniltiyle atlatmaya çalışıyordu ki doktorunda çok hoşuna gidiyordu. Böylesi bir hayalı hanımefendiye çok az rastlanır diye övüyordu. Demek ki arkadaşlar Allah-u Teala hepimizin akıbetine hayretsin. Öyle acılar çeker ki insan bu acılar İstanbul'a dağıtsanız bütün İstanbul'u acıtacak kadar inletecek kadar acılar vardır. Böyle zor ölümler için benim rastlayabildiğim yıllardır Allah'a hamdolsun bu meslekteyiz bu çizgideyiz yani dinliyoruz okuyoruz ondan sonra geziyoruz dolaşıyoruz nice insanlarla nice değerli kişilerle tanışıyoruz edindiğim intiba odur ki Allah'a ve ahiret gününe sağlam bir inanışla inanan Allahu Teala'nın kendilerine mümin dediği hanım ve erkek camianın amelden kalitesi ne olursa olsun ölüm biçimleri çok acı ve zor olan kimselerin Allah katında hükmü şehitlikle ödüllendirildiğini ve bu bir nevi karşıya bir moral olarak kulum... ...evet acı bir ölümle dünyadan ayrıldır ama Rabbin olarak ben de bu acını değerlendiriyorum ve seni hükmü şehitlerim arasına alıyorum. Yanarak mı öldün? Hükmü şehitsin. Boğularak mı çok zor bir şekilde efendim her tarafından su dolu taşarak mı öldün? Hükmü şehitsin. Doğumda acılarla kıvranarak mı öldün? Hükmü şehitsin. Tıbbın adını koysa bile henüz tedavide tam başarı sağlayamadı. Çok acı veren hastalık türlerinden e, mi öldün? Derin ağrılardan mı öldün hükmü şeyisin. Yani gurbetlerde sağına baktığın kimse yok, soluna baktığın kimse yok. Acılarla mı ölüyorsun hükmü şeyisin ki? Bu gurbetle alakalı bir konuyu e, Almanya'nın e, Stuttgart-Essingen'indeydim zannediyorum. Bir arkadaşa kendi hemşehrlerinin birisine misafir oldum. Onların da e, kütüphanelerinde bol bol dini eserler var maşallah. inşallah okumaya da Allah muvaffak etsin. Eserler bol. İslami CD'ler, kasetler de bol ama yani izlemeye, onlara ilgilenmeye pek zamanımız olmuyor. Biraz zaman ayırmaya çalışalım. Yani birbirimizi bu konuda e, eşler olarak uyaralım. Çocuklarımız da inşallah eğitici kasetlerle, eğitici CD'lerle, ne bileyim onların seviyesine gelmiş ona göre hazırlanmış güzel kitaplarla o yavrularımızın gelişmesine katkıda bulunalım. Onlar bize Allah'ın emaneti, biz de onlara Allah'ın şemsiyelere koruyucu unsurlarıyız. Evet, aile boyu Mevla el ele tutuşarak böyle güzel sonuçlara muvaffak etsin. Neyse, kütüphaneye uzandım. Abdülez Bekkin'e, Hasip Efendi Hazretleri gibi Osmanlı kalıntısı, mübarek evliyaullahın, Hazırladığı, efendim daha doğrusu da tercüme etti, Gümüşhanevi Hazretlerinin hazırladığı Ramuz'ul Ehadisi. Çektim, şöyle dedim ki sen bakalım Allahu Teala Hazretleri sana bugün e, Mettin Hoca'nın elinden neler sunacak, neler işittirecek. Bir besmele çektim, yumdum gözümü. Sayfayı devirdim ki zaten adamcağız gurbet çocuğu. Gerçekten bazı arkadaşlar buna Ramuz'un kerameti falan derler. Gurbetle alakalı bir hadis-i şerif çıktı. Baktım. Sevgili Peygamberimizin bu konuları az çok e, az çok biliyoruz ama bu türden bir hadis-i şerife ilk defa rastladım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gurbet ellerde ölen insanlar için çok böyle merhametli bir açıklama yapmış. Rahmetlenil alemine tam böyle yakışan duygusal bir açıklama yapmış. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu hakkıyla inşallah tam iman ettik de hakkıyla sevmeye, ona tam dört dörtlük uymaya, ona yapışarak tutunarak Allah'ın uzuna çıkmaya Allah bizi muvaffak etsin. Böyle bir peygamberi kıymetini bilemiyoruz. Gerçekten bilemiyoruz. Allah hamdolsun. Mevla'nın çok büyük bir ikramıdır Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak. Ümmetinin en berbatlarını Müslüman ölmelere kaydıyla yani Allah'a peygambere imanda sorunsuz ee, ama ibadette, ahlakta, işlemde son derece berbat pozisyonda olsa bile en kötüsünü değerlendirerek inne şefaati li ehli min ümmeti diyerekten merhametini onlara da tamim eylemiştir. Benim İnşallah Allah lütfeleri kerem eder. Buyur ya Muhammed ümmetinden sıkıntılı kullar için bana dilekçe verip kurtulmalar için yani müracatta bulunabilirsin, şefaatin, desteğin senin makbuldür dediğinde buyuruyor ki ümmetimin en yaramazlarına ve büyük günah ile ölmüş, tövbe bile edememişlerine o hakkımı kullanmayı düşünüyorum. Kesinlikle bunu da yapacağım diyerekten Müslümanların en yaramazına bile böyle bir fırsat, böyle bir İmkan tanıyor. Onun için peygamberimizin elini bırakmayalım, yolunu bırakmayalım. Yani aleyhde propaganda yaklaşım, yorum ne olursa olsun siz siz olun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inşallah aşk düzeyine sahip çıkmaya çalışın. çalışın Çok büyük yani menfaatimizdir, çok büyük karımız, çok büyük hayrımıza ve yararımızadır. Öyle mübarek bir peygambere yani mensup olabilmek, onun ümmeti ...olarak anılabilmek... ...çok büyük bir ikramdır velhasıl... ...yani bunu iyi değerlendirelim. Onun merhametine yakışan... ...bir açıklama buyuruyor ki... ...gurbet bir ölümünü yorumluyor. İnsan diyor gurbette ölürken... ...sağına bakar tanıdık birisi yok... ...iç geçirir bak bu çok önemli... ...iç geçirir şöyle bir ah çeker. Soluna bakar bir tanıdık, tanıdık yok... ...yine şöyle bir iç geçirir bir ah çeker. Şöyle... ...derin ahlarla... ...iniltilerle ölür ki böyle bir ölümle gurbet ellerde ölen kimse men mate ben fehuve şehidün. Gurbet ellerde iç çekerek acıyla ölen kimseler de tabii arkadaşlar cephedeki şehitler gibi değildir. Ona biz hakiki şehit diyoruz. Men gatele li tekune kelimetullah hiyel ulya diyor ya peygamberimiz kim Allah'ın kelimesi sloganı la ilahe illallah ki İslam'ın bir giriş ifadesidir bu biliyorsunuz. Bütünle İslam dini her tarafta en yüce olsun, her tarafa erişsin, olasın, bu dinimetten, bu dinden herkes yararlansın, dünyası da saadetli olsun, ahirette saadetli olsun, mutlu olsun gibi düşüncelerle çalışan, çabalayan, yerine göre çarpışan, vuruşan ve bu çizgide ölen kimseler bu itikat niyetle ölürlerse şehittir. Allahü Teala'nın yolundadır. Bunda şek şüphe yok. Tabi insanların şehitlik anlayışları farklı. Yani herkes bir şehit buluyor. Yani kendilerine göre şehitler ayarlıyorlar. Yani öyle garip şehitlik türleri var ki bunlar hakkında konuşsak bir sıkıntı, sussak bir sıkıntı. Ama biz en doğrusunu Allahu Teala Hazretlerinin ve onun güzel peygamberin bize sunduğu en doğrusunu söyledik. Allah yolunda, Allah'ın kelimesi. En yüce olsun düşüncesiyle, inancıyla, bu gayretle harbederken, çalışırken, çabalarken bu çizgide ölen kimse gerçekten şehittir. Ama onun dışında işte gurbette ölmek de bir değişik şehitlik türüdür. Ben bunları Allah bağışlasın ve e, yorumumu da kabul etsin. Fahri şerilik gibi kabul ediyorum. Bir de Fahri doktora unvanı gibi kabul ediyorum. Yani üniversite senatosu toplanıyor. Karar verdikleri bir kişi hakkında bu bizim üniversitemizde öğretim üyesi falan değil ama bir de bu da bizim bir fahri doktoramız doktorumuz olsun buna bir ünvan verelim diyorlar veriyorlar. Ondan sonra bir şehrin belediye başkanı ondan sonra ne bileyim seçilmişlerinden belediye başkanı atanmışlardan diyelim valisi veya garnizon komutanı ve benzeri işte ticaret odaları sanayi odaları o, o şehrin yönetiminde etkin insanlar toplanıyorlar o memlekete yatırımıyla veya hizmetiyle bayağı popüler bir ismi Diyorlar ki biz bunu şehrimize fahri şehri yazalım. Bura doğumlu değil ama böyle bir iyiliği var şehrimize, böyle bir yakınlığı var, böyle bir sevgisi söz konusu veya hatta buradan yazlık almış, kışlık almış, iyileşmiş buralara. Biz bunu Fahri hemşeri yapalım diyorlar. Fahri hemşeri yapıyorlar. Artık oralı değil ama oralı kabul ediyor. Üniversite öğretim, herhangi bir üniversite öğretim üyesi değil ama toplanmış olan yetkilileri onu öğretim üyesi yapmışlar. Ondan sonra Fahri Doktor oluyor, Fahri hemşeri oluyor. Evet, aslında ideal bir şehit değil. Fakat ölüm biçimleri çok acıklı, yanarak böyle, hele hiç unutmam İbrahim, İtfaiye Erlenir İbrahim diye birisi vardı. Mevcut başbakanın belediye başkanlığı döneminde Tuzla tersanelerinde yanarak üstündeki böyle naylon muşamba giysiler vücuduna böyle kaynayarak çok perişan ölmüş ve Eyüp Sultan Camii Şerif'inde cenazesi kılınmış ve gömülmüştü. Ne kadar zordur değil mi arkadaşlar? Yani bir insanın üzerindeki elbiselerin böyle naylon yoğunluğu olan bir elbisenin de yapışarak insana böyle eriterek ölmesi acayip bir iş. Bu ereli demir çelik olabilir. Karadeniz'deki o demir çelik fabrikalarımızda bir işçinin ölümünü ben o bölgeye bir vaza gitmiştim. zannedim bir düğün vazı veyahut da benzer bir salon sohbeti olabilirdi. Unuttum geçmiş gün. Oradaki bir ölüm şeklini anlattılar. Adamın birisi ne bileyim orada sıvı kıpkırmızı halde akıp giden demir madeninin içine düşmüş. Daha düşerken kaybolmuş. Ne kadar zor bir ölüm aman Allah'ım. Yani su gibi akıp giden bir demir madeninin içine düşeceksiniz ve bir anda düştüğünüz anda da kaybolup gideceksiniz. Böyle bir ölüm şekli değil mi? Ne kadar acıklıdır. İşte bunun gibi yanarak, boğularak, büyükıntı altında özellikle deprem bölgelerinde ezilerek kalmak suretiyle dün e, akşam saat 8'den sonra düzce belediye salonunda sohbetim vardı. Oradaki cenazeleri de hatırlamış olduk. Oradaki Ezilerek depremde ölen Müslüman ezik şehitleri de hatırlamış olduk. Onlara da yad ettik, dua ettik. Onların ruhlarına bağışlanacak şeyleri bağışladık. Ne kadar zordur. İnsanlar öyle çığlık çığlığa kurtarma çalışmalarına bir anın, anın tabii ki aktif olarak bir faydası olmuyor. Çıkartıyorlar ama kimilerini böyle iş bittikten sonra hatta yani kepçeyle molozlar arasında gömülenler bile oldu. Ne kadar zordur. Evet. Yıkıntı altında kalanlar, çığ altında kalanlar, daha sonra efendim e, yanarak boğularak ölenler, gurbetilli iniltiyle ölenler, ne bileyim doğum sırasında büyük acıyla ölenler, tıbbın henüz tedavisinde başarılı olamadığı böyle ağır, derin acılarla ölenlerin de Allah'ın izniyle Mevla Teala Hazretlerinin onların o acısına zaten o tür şeyler günahlarında kefalettir. Son dönemlerinde hastalıkları olup da hastalıklarından sonra ölenler içine bir müjde vardır biliyorsunuz. Sevgili peygamberimiz hastaların e, ifakatları veya da hastalıkları sonunda Allahu Teala Hazretleri kulum hastalığından çok çektiği bir de günahlarından çekmesin günahlarından sıyrılmış ve efendim temizlenmiş olarak yazın diyerekten Mevla Teala Hazretleri hastalara çok büyük ikramda bulunuyor ki hasta yani hastalığı sırasında siz onu ziyaret etmekle çok büyük bir ikrama ikramda bulunmuş oluyorsunuz. Yani hasta insanı ziyaret etmek o kadar kalite bir davranış ki Allahü Teala hazretleri biliyorsunuz mümine çok önem veriyor. Kendisine inanmış kadınına erkeğine, Allah'a iman etmiş sözünü, sohbetini dinlemeye çalışan gayretli, çalışkan Müslüman olmak hedefimiz ama yani kendi haline bile olsa Müslümanlara çok ama çok önem veriyor. Ahiretteki büyük bir yargılama, büyük bir sorgulama ve sıkıştırma operasyonunu bir hadisi kutsiden böyle başlıklarla Arz desem daha konuya vakıf olursunuz biraz daha Müslümanlara karşı hizmet aktivitemiz, ilgimiz, alakamız zannediyorum Allah'ın sıkıştırmasıyla, baskısıyla, tehditleriyle, e, azabın ucunu, kamçını ucunu göstermesiyle artar diye düşünüyorum. Kulum gel bakalım buraya gel ben hasta oldum niye beni ziyaret etmedin? Haşa Allah'ım sen beni imtihan mı ediyorsun hastalığı verende şifayı verende sensin böyle bir şey olmaz ki evet kulum ben hasta olmam hastalığı ve şifayı ben veririm ama benim bir mümin kulum üstelik akraban, arkadaşın, tanıdığın, eşin, dostun biz hasta olmuştu da yani işini gücünü bırakıp veyahutta zevkini, eğlencenin şimdiki yorumlarla efendim bir CD çalar dinleyeceğim diye, bir televizyon izleyeceğim diye, bir F'ten püften basit bir maça efendim hastalığından dolayı kalkıp gidip o hasta ziyaret etmemene Allah öyle bir sıkış sıkıştırma unsuru olaraktan kullanıyor ki ben hastaydım beni ziyaret etmedin çünkü kulum mümin bir kulum hasta olmuştu. Onu duyduğun bildiğin halde gitmedin diyerekten kendisini ziyaret etmemiş gibi ona Allahu Teala e, o kulunu sıkıştıracak. İkincisi kulum ben acıktım niye beni doyurmadın? Allahım elledi at amem minjooiin min khauf açlığı gideren sensin. Korkulardan emin emniyet ve güvenlik sağlayan da sensin. Sen hiç aç olur musun? Haşa? Evet ben acıkmam ama benim bir aç kulum vardı da onların ihtiyacını görmeden aç ve açık kulların ihtiyacını görmek lazımdır. Benden söylemesi. Arkadaşlar yani Çeçenistan yarası hala kanamaya devam ediyor. Dün biliyorsun yedi tane Rus askeri öldürüldü. Ondan sonra bir tane de böyle onlarla işbirlikçi bir tane yerli efendim vatandaş onlarla birlikte gitti. Mücahitler demek ki kendi dinlerini, namuslarını, yurtlarını, yuvalarını kurtarmak için Orada çalışmaları sürdürüyorlar. Eğer bir geriye doğru seyahat edersek İstiklal Savaşı sırasında biz de yurdumuzu yuvamızı kurtarmak dilimizin namusumuzu değil mi payimal ayaklar altından kurtarmak için bütün zeybeklerimiz, efelerimiz efendim dadaşlarımız, efendim kızancıklarımız, uşaklarımız efendim bütün memleket satında çapında, din adamlarımız hatta tarika şehirlerimiz, müritlerimiz cami cemaatimiz, ay yaşımız sarhoşumuz, onu efendim tembelimiz, çalışkanımız, kazma, kürek toplandık hepsini böyle bulunduğumuz bölgelerden sildik, süpürdük, attık bak ondan sonra özgür bir ülkeye dönüştük, ondan sonra sıkıntılarımız oldu ama hala da var, en azından işgal kuvvetlerinin o işgalini son verdik. Değil mi? Hatta biz böyle bir son için bir de İstiklal Marşı yazdık. Bugünler biliyor muydunuz? İstiklal Marşımızın seneyi devriyesidir. Ee, yani yazılış yıl dönümüdür. Allah rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy'umuza mekanı cennet olsun. Yüksek makamlar versin. Allah günahlarını affetsin. Bütün şehitlerimize, atalarımıza, müminini müminat geçmişlerimize. Biz onların torunlarıyız. Yarın biz de öldüğümüzde bize böyle diyecekler. Ben şimdiden diyorum. Allah bol bol rahmet eylesin günahlarını bağışlasın mekanları cennet olsun geride kalanlara da atalarının izinde yolunda Allah'a ve peygambere saygılı sevgili emirlerine yasaklarına dikkatli vatana millete faydalı güzel ömürler geçirmek nasip etsin istiklal maaşımızın unutmayın seneyi devriyesi ben mesela gerçekten İstanbul dışında bir takım programlara iştirak ettiğim için unuttum ee, inşallah hemen e, yarından tezi yok e, yapacağım bir şey söylüyorum Edirne Kapı şehitliği biliyorsunuz. Orada Mehmet Akif Ersoy kabili var. Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyhi bir ziyaret etmeyi düşünün. İlk mektepten beri, ufacık yaşımızdan beri İstiklal Marşı'nı söylediğimiz ama kendisini tanımadığımız öyle kısacık sakalıyla, öyle tor e, tortoplak yüzüyle böyle dertli bir çizgiye sahip o dedeceğimizi şahedelim, bir selam verelim. Huzurunda şöyle bir güzelce, hürmetle, muhabbetle dua edelim. Yani yani masrafa girmeye gerek yok. Bir çelenk götürmek bizim inancımıza uygun bir şey değil. Hatta böyle bir çiçek buketi bile götürmek, çelenk götürmek öyle işlemler Hristiyan cenaze kültürlerinden alıntıdır. Yani Mozart, Mozart'lı bir cenaze, çiçekli bir çelenkli bir cenaze, top arabasında böyle bağırarak çağırarak götürülen bir cenaze. Hatta tekbirlerle, tehlillerle, çığıtkan seslerle bile cenazeye götürmek bizim, evet İslami sözler, sohbetler bu tekbirle teller ama... Bizim sevgili peygamberimizin kendi taşıdığı cenazelerde, kendi katıldığı orijinal Müslüman cenaze törenlerinde ve kendi cenaze töreninde böyle şeylerin olmadığını biliyorsunuz. Masrafa gerek yok. Gidin selam verin. Esselamu aleyke. Ya Muhammed akif deyince, cezakallahu anna hayral ceza. Cezakallahu an İhvanil etra kayral cizadin. allah Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi sana olsun ey Mehmet Akif Ersoy Efendimiz deyin. Ondan sonra Allahu Teala seni bizim e, Türk milletimiz adına, Müslümanlar adına ödüllendirsin, yerin güzel olsun diye dua edin. Bunların kesinlikle faydası vardır. Ya böyle mezar ziyaretlerinin selam vermenin ve mezarda dua etmenin o ölüye yüzde yüz böyle yani elle tutulur, gözle görür bir katkısı bir faydası olmasa Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam mezarlıklara gider, onlara selam verir ve dua eder miydi? Bak bunları yaptı. En çok gittiği kabir biliyorsunuz. Kendi şu anda istirahat ettiği o yeşil kubbeli mübarek caminin ayak ucundan çıktığınızda karşıdaki ilk büyük kabristan Cennetül Bakı'yı dediğimiz yer oraya sık sık gider. Mübarek e, e, eşleri de evlatları Dertli Fatıması da orada biliyorsunuz. E, önde gelen sahabe-i kiramlar da orada metfundur. Arkadaşlarla niceler orada yatıyor Peygamberimizin. Onlara aynen böyle gider. Esselamu aleyküm dâra kavmu ve inna inşaallâhu bikum lâhikûn eselullâhe lena ve lekumul âfiyeh deyip onlara güzelce dua eder. Başlarında şöyle biraz hüzünlenir. eğer duygusal bir ortamsa bir iki damlada gözyaşıyla onları yıkamaya çalışırdı. Bunu yapardı. Siz de gidin Mehmet Akif Ersoy'a. Madem ki İstiklal Marşı'mızın yazılış seneyi devriyesidir, gidin selam verin, hatırını sorun. Yani Türk milleti adına, kendisinin kıymetini bilmeye adına şöyle bir... Psikolojik olarak özür dilemiş de olursunuz oraya gitmekle hatırını sorun yani sizin gibi torunlardan mutlu olur yani başına gitmeniz o öyle bir ortamı düşünmeniz istiklal savaşını düşünürsünüz o istiklal marşını falan şöyle bir gözden geçirirsiniz ki Türkiye'de bir zamanlar evet inancına uygun yaşamaya çalışan böyle çizgilerinde gerek siyasi ekonomik sosyal çizgilerinde de bu inancının İzlerini ve damgalarını taşımaya çalışan bir takım insanlar istiklal marşı okunurken yok oturmuştu yok kalkmıştı gibi birçok sataşmalarla onlara haksız tacizler yapan insanlar bugün maalesef arkadaşlar bu büyük marşın son e, kelimesinden son beytinden dolayı rahatsız oldukları için istiklal marşı bile okutmuyorlar bazı yerde okumuyorlar. Tabi sonunda hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diye bir bitiriş var ya siz anlamıyorsunuz biraz derin düşünün. El Hakku Celle Celaluhu. Allah'ımızın 99 verilil esmaül husna ayetindeki mübarek en güzel isimler Allah'ındır ayetinin açılımı olan 99 esmaül hüsna'dan birisi de El Hakku Celle Celaluhu'dur. Tamam? Ee eh, rahmetik tabii ki bir Osmanlı çocuğu, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşamış, görmüş ama tabii ki bir Osmanlı çocuğu. Ee, Osmanlı İslam terbiyesi ve eğitimine göre yetişmiş. Tabi İstiklal Savaşı aslında şöyle bir iyi düşünürseniz yani o günün kurmay paşaları olsun efendim Mülkiyeller, Harbiyeller, Rüştiyeller, iğda böyle efendim halk olarak hep birlikte bir savaşa girmişiz. O zaman en küçüğümüz bile diyelim 17-18 yaşında harpteyiz, savaştayız. Hepimiz Osmanlı çocuğuyuz. Niye atalarınızı inkar ediyorsunuz? ...ne kendi çıktığınız kabuğu beğenmemizi yaparsınız. O güzelim Çanakkale destanını yazan insanlar da sizin Osmanlı dedeleriniz değil midir? Yani bir önceki versiyonumuz değil midir? Fark etmez yani o gün bugün. iyiler her zaman iyidir, kötüler her zaman kötüdür. Ama yani e, genellikle İslami e, bir terbiye ve yaşam tarzına daha çok önem veren bir toplumun çocuklarıydı. O büyük başarı sağlayanlar. Tabii şehitliğe inanıyorlar, gaziliğe inanıyorlar, öldükten sonra... Dirilmeye inanıyorlar. Allah ile barışık olmaya çalışıyorlar. Sadece savaştan savaşa demişler. Hep, ne zamanları içersiniz? Ne zamanları namaz kılarsınız? İbadet e, dünyanız ve alkol dünyanız nasıldır diye sorduklarında ben mi demiş? Bayramdan bayrama namaz kılarım. Bayramdan bayrama hızlı hızlı konuşmuş. Bayramdan bayrama namaz kılarım. Bayramdan bayrama namaz kılarım. Alkol oha demiş. Akşamdan akşama içerim diyerekten bir öyle uzatmış ya mesafeyi. Onun için cephelerde ne söyleyeceksek şimdiden Allah diyelim arkadaş. Cephede söyleyeceğimiz lafız, bu mübarek lafzatullah ile Allah'ımızla barışık olmaya çalışalım. Allah bizim dostumuz. Üç beş tane yanlış yapan Müslümanlara kızarak o kızgınlığınızı Allah-u Teala'ya kadar ilerletmeyin. Yani ben ara sıra söylerim bir cami klasinde yetiştiğim için ben yetişme tarzım Edebim, kültürüm camiden geçtiği için biraz da onun tesline kalarak herhalde yani imamlara kızıp camiyi terk etmeyin derim. Cami hepinizin cem olacağı, toplanacağı bir yer değil mi? Hafızlara, Kur'an ezberleyenlere kızıp Kur'an'ı terk etmeyin. Bu, bunu demek hakkımdır. Mevcut Müslümanlara kızıp da 3-5 tane yanlış yapan Müslümanlara İslam'ı terk etmeniz doğru olmadığı gibi. Hele hele de Kabe şu anda Arap yoğunluğunun olduğu bölgelerde olduğu için. Araplara kızıp da yani onlardan gördüğünüz yanlışlara kızıp da Allah'ın evi anlamındaki Beytullah Kabe'yi terk etmen yok öyle şey. Yani birkaç Müslümana kızarak, kırılarak, onların Rabbi, hepimizin Rabbi, alemlerin Rabbi kısacası Elhamdülillahi Rabbil alemin diye Fatiha'nın ilk ayetinde benim de senin de onun da ötekisin de her varlığın hiç yoktan yaratıcısı, yaşatıcısı imkanlarını efendim, varlıklarını sürdürmedeki muhtaç olduğu şeyleri de sunan, arz eden Allahu Teala Hazretleri'ni terk etmen doğru değil. Onun için yani efendim ister Çanakkale olsun, ister İstiklal Savaşı olsun ben bir Osmanlı zaferi olarak görüyorum ne derseniz deyin. Yani bunu böyle sağa sola çekmeye de gerek yok. Çünkü o dönemin çocukları, cepheye giden askerler, cephedeki Aslanlar gibi kükreyen ve kükreten komutanların hepsi elhamdülillah Osmanlı harbiyesinden mezun olmuşlar. Yani ibadet düşkün insanlar, şehitlikten anlayan insanlar, gazilikten anlayan insanlar, vatanperver insanlar, milletin iyiliğini isteyen insanlar yani böyle çok samimi bir kültürün şimdiki gibi helalların, haramların çorba olduğu, İslamiyet'te efendim sataşmaların olmadığı tertemiz diniyle kavgası bir toplum. Canım Allah ile kavgası bir toplum, peygamberle kavgası bir toplum. Kendisini doğuran ana obaya moruk ihtiyar kokana demiyor. Üf demeyen, üf çalışan bir kültürden gelmiş değil mi? Elhamdülillah yani... Onlara evdeki yaşlıları bir bereket gören bir rahmet gören efendim büyüğüne saygılı küçüğüne sevgili bir ortamın bir efendim kültürün çocukları maşallahları var böyle büyük bir zafer kazanmışlar. Tabii ki istiklal marşının sonunu şimdiki bazı insanlar sevmeyecek hem de kocaman kocaman önemli yerlerde iş yapan insanlar bile bu konuda çok büyük böyle bir yani gerginlik içindeler ki çok, çok, çok büyük böyle bir a, olumsuz reaksiyon veriyorlar. Yani istiklal marşı yerine kıvır zıvır şeyler söylettiriyorlar yani hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal tabii. hakka yani Allah'a tapan bir milletin özgürlük hakkıdır diyor onun son cümlesi çok önemli bir imani vurguyu İslami inanç kimliğini böyle dar, e, kusura bakmayın maymundan gelen bir darvin kafasını değil de Adem peygamberden gelen bir beni Adem kafasını dile getiriyor kitabına bağlı, Allah'ına bağlı, tarihi gerçeklerine bağlı, yani atasına saygılı, çıktığı kaynakları reddetmeyen, geldiği kültürü, maziyi kurutmayan, çürütmeyen, temiz bir sahip çıkış var ya, bundan dolayı belki de bu kızgınlıklarını böyle bir intikama dönüştürüyorlar, yanlış yapıyorlar. Yani Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı'nın Yazılmasının evvel neler oldu bu milletin başına neler geldi gibi bir derin ahlı ifade kullanmış rahmetlik Mehmet Akif Ersoy. Dolayısıyla bunu da bir gündeme getirmiş olayım. Mehmet Akif Ersoy'u. Yazdığı İstiklal Marşı'nı seviyorsanız ki ilk mektepten beri hep okuyoruz hala okuyoruz ona gidin bir selam verin bir Fatih okuyun beni dinleyin İstanbullular özellikle İstanbul'dan dinliyorsunuz zannediyorum ee, İstanbul'dan dinlemeyenler de ona bir dua edersiniz değil mi atanızdır dedenizdir Allah rahmet eylesin ben severim dedeleri çok severim gerçekten yani yaşlanmış köşelerde kalmış insanların sakallarını kaşırım Bıyıklarına, sakallarına, kulaklarının arkasına güzel efendim hacıya güzel gül kullanırım ben. Gül sürerim. Onlara böyle efendim gerekirse ufak esprileri güldürürüm, gıdıklarım. Eski hatıralarını falan deşmeye çalışırım. Rahmetlik hanımlarla olan işte geçmişteki muhabbetlerini falan da hatırlatarak bazen de ağlattım. Ağlattığımda olur doğrusu. Hiç unutmam. Erçyes'ten indik. Erçyes'te bir ufacık yerleşim yerinde bir ölümle alakalı bir şey okudum, bir konuşma yaptım. Demek ki duygusal bir ortamda ver ettim. Baktım birde de hüngür, hüngür ağlıyor. Sevindim tabii. Ne güzel konuştum. Demek ki etkilendi, ağladı. Allah bana bol siyap verecek diye düşünüyorum. Adamca da yaklaştım dedeye, hayrola dedeciğim, yani gözyaşınızın nedenini öğrenebilir miyim deyince, sorma oğlum dedi, sen ölümden bahsedince, ben halbuki ölüm, mezar, mahşer, hesap, kitap, cennet, cehennem, acayip bir ahiret açılımından bahsetmiştim, ondan dolayı etkilendiğini düşünürken, tam aksine rahmetlik, nenene aklıma geldi de ölüm deyince, işte ondan dolayı ağladım demişti. Bu da güzel bir duygu. Yani şöyle bir maziye tur düzenlettirip onları duygusal bir ortama sokmak ve deşarj olmalarını sağlamak. Çocukları sevindirmek, dedeleri sevindirmek. Yani sizin sayenizde onların sevmesi güzel bir olaydır. Yaşlılara canlı iltifat göstererek onları mutlu etmeye çalışın. İşte... Gelin hanımlara da söylüyorum. Yani kızlarına, oğullarına, damatlarına falan da söylüyorum. Güzel geçirmeye çalışın. Yarın siz de inşallah köşelerde yaşlı birer unsur olacaksınız. Evin böyle bir e, makinası gibi değerlendirecek. Bir ne bileyim mobilya parçası gibi oturma grubu gibi değerlendirileceksiniz. Hiç kimse yüzüne bakmayacak. Espri yapmayacak. iltifat etmeyecek. Toplantılara götürmeyecek. Böyle bunalımlara sokacaklar sizi. E, siz şimdi öyle yaptığınız gibi yapmayın etmeyin. Onların da... Yani lütfen sizdeki hukukunu bir düşünün. Onlar da mutlu edin. Onlar sizin gibi evlada sahip olmaktan da herkese reklamınızı yapsınlar. Reklamları sevmez misiniz? Bedava reklamınızı yapacaklar. Allah benim oğlum gibi, kızım gibi herkese versin. Hele benim bir gelinim var. Kızımı geçti. Hele bir damat. Maşallah oğullarından memnunum ama hele bir damadım var. Ondan bin defa Allah razı, bin bin kere Allah ondan razı olsun. Diyorlar, böyle diyen dedelerde, böyle diyen yaşlarda duyuyorum. Bunları sağlamaya çalışın. Yani İslam'da bu tür olaylar kişiyi kazandırır. Nasıl kazandırır? Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sigorta anlayışı var. Yani bir e, kişinin sosyal güvence anlayışı olur ya, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ımızın böyle yetiştirdiği, bizim önümüze koyup buyurun işte dediği, o mübarek peygamberin, Sosyal güvence anlayışı şu, bir genç gençliği döneminde yaşlılara sırf yaşlıdır, ihtiyardır, ihtiyacı vardır kabilinden samim bir yaklaşımla yani basit ve adi hesapları yapmamak üzere Allah rızası için. Efendim, samim bir evlat yaklaşımıyla ihtiyarlara yaklaşır, nenelere, dedelere yaklaşır, onlara yardım eder, hizmet eder, hürmet eder, muhabbet, espri onların gönlünü alır, mutlu ederse, Kesinlikle o gencecik kız veya delikanlı yaşlandığı zaman böylesi birilerinin ilgisine ihtiyaç duyduğu en zor gününde o yaptığı iyilikten, hizmetten, iltifattan daha çok iyilikler görmeden, daha çok iltifatlar, efendim, hizmetler görmeden Allah onun canını almazmış. Yani ne güzel bir garanti var işin içinde Allah ve Resulü olduktan sonra o tür garantilere biraz daha hızlı sahip çıkmanız lazımdır değil mi? Nereden geldik? Yani zor ölümler, katlanamayacağımız, yutkunamayacağımız bir takım ölümleri öyle görüyorum ki Mevla Teala Hazretleri kulum sen dünyadayken zor bir ömür bitirdin, zor bir şekilde teslim oldun. Can teslim ettim. Bu acına karşılık ben de senin işte fahri bir şehit sayım da bu işi halledelim kabilinden bir rahmet bir merhamet ikram ediyor, rahmete uğratıyor kulunu. Bu tür olaylarda yani insanlara biraz fazla ilgi göstermenizi, acılarını dindirmenizi, onlara destek ve yardım sağlamanızı da böyle bir giriş seyri sırasında. Konuşmalarıma eklemiştim. Örneğin ahirette Allah'ın Müslüman'a verdiği öneme bir e, vurgu, bir temas, bir önemseyen bir e, parmak basışla demiştim ki hasta oldum kulum beni ziyaret etmedin. Haşallahım sen hasta olmasın şifa hastalık senden. Sen verirsen sen alırsın. Doğru da benim hasta kulumu duydun da gitmedin. Açtım doyurmadın Allah'ım seni tenzih ederim. Yani sen hiç aç olur musun? Et amahüm mincoyin. Açlıklı gideren sensin. İnsanlara doyuran, her şeyi doyuran sensin gibi ee, sözlerle allahu Teala Hazretlerine cevap verdiğinizde. Evet ben açtım ama sen beni düşünmedin kulum nasıl bir açlık? Benim bir kulum, mümin bir kulum açtı. Onu doyurmadın. Ve mümin sıkıntılı bir kulum vardı. Sıkıntısını gidermedin gibi konuları konuşurken tabii ki dünya üzerindeki şu anda bu tür problemlerde fazlaca size, e, Kulaklarımıza, gözlerimize efendim, e, bu tür acıları ulaştıran adresleri de şöyle bir hatırlatmıştım. Çeçenistan'daki sıkıntılar sürüyor, Afganistan bulanıklığı sürüyor demiştim. Bunu hepimiz biliyoruz. Orta Doğu'da hele hele Irak altüst edilmiş. Yani hem e, ikinci bir acı türü de. Ee, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Şialar karıştırılmış birbirlerine böyle sataştırılmış Müslümanların kanları heder edilmiş hala edilmekte onların acıları var Onun, efendim af, aşağıda Filistin'in problemleri adamlar ne bileyim Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında bir utanç duvarı diye duvar varmış fark etmez birisi dünyayı sol elle sömürüyor öbürü sağ elle sömürüyor böyle bir ülkenin arasında birbirine kaçmasın göçmesin yani duvar ölmüşler de bu duvar ayıpmış Utanç vericiymiş bunlar yıkılınca böyle o duvardan parçaları kopartmış insanlar hatıra olarak saklıyorlarmış müzeye kaldırmışlar utanç duvarının parçası diye şimdi ondan daha büyük bir duvar var Filistinli Müslümanların kendi topraklarında kendi topraklarında adamcağız hiç yoktan işgal etmiş oralar hiç yoktan bir İsrail devleti kurmuş hiç yoktan orada izi yok çizgisi yok allem etmiş etmiş efendim çeteler kurmuş oralarda değişik oyunlarla yerleşmiş. Bir de şimdi bırakın genişlemiş genişlemiş Müslümanların topraklarında Müslümanları öldürerek, caydırarak, kaçırarak uluslararası kamuoyunu kendi yanına almaya çalışarak... Yani acayip bir furyayla oralara çökmüş çöreklenmiş bir de şimdi Müslümanların toprağının ortasına duvar yapmış bu duvar utanç duvarı olmaktan daha ödeye iğrenç duvardır daha çok acı verici bir duvar yapmış ve bütün dünya bunu böyle keyifli keyifli seyrediyor oradaki Müslümanın derdi de az bir dert değildir hani ha şimdi arkadaşlar işin farkında değiliz Türkistan'da biliyorsun Çinliler dünyaya kapattıkları o bölgede çok korkunç ama akla hayale gelmeyecek. Çin işkencesi diyorlar ya Çin işi ee, Türkistanlar e, dergisinde okumuş ve görmüştüm görsel olarak. Onlardan hiç aklımdan çıkmayan bir işkence türü şöyleydi Allah göstermesin Allah onları da rahmetiyle kudretiyle kurtarıp özgür bir Müslüman topluluk topluluk eylesin. Dünyayı hem ekonomik yönden istiladına hem böyle Çin istilası geliyor efendim ne bileyim Çin belası Çin afeti diyerekten yorumladıkları o memleketin bir de öbür tarafı da var madalyanın öbür yüzü de var oradaki Müslümanlara böyle acayip işkenceler yapıyorlar. Tabii ki dünya medyası oraya giremiyor bile insan haklarıymış lahaymış, şu bu oraya böyle selam bile veremiyorlar kapalı kutu oralarda istediği terörü istediği cezayı vererek istediği terörü estiriyor garip Müslümanlara oradaki insanlar. Bütün bakın bu acılar bu çileler bu sıkıntılar hiç olmaz arkadaşlar yani üç beşiniz olduğunda oralara gönderme imkanı varsa gönderen İslami kuruluşlar var insani kuruluşlar var oralara gidip yani vakıf dernek çalışması yapanlar var. Yani vakıf dernek çalışması yapanlar var. Ondan sonra hatta bu deprem münasebetiyle öyle hatırlıyorum. En azından Pakistan'a banka hesap numaraları açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu işe öncü bir örgütlenmeyle banka hesap numaraları ve benzeri toplamalarla oralara da yardımcı olmaya çalıştı. Hangisine gönlünüz yatarsa, hangisine böyle sağlamlık bakımından yüreğiniz ikna olursa, o tür şeyleri ihmal etmemenizi ben hatırlatıyorum. Yani çam sakızı çoban armanı damla damlaya göl olur. Yani gerçekten bunu küçümsemeyin. Allahü Teala Hazretleri ve men yememiz hayran yere. Bakın çok kolay ayet-i kerime Kur'an'da sizin tanıştığı, kucaklaştığı, yıllarını yıllardır ezbere bildiği bir ayet-i kerime. Yani zerre kadar iyilikler, toz kadar iğne ucu kadar bir iyilik ya küçük görmeyin diyorum. Allahu Teala peygamberimiz bu ayetlerden hareketle de اِتَّقِ اللّٰهَ ne? Minel مِنَ şey شَيْءًا iyilikten aman aman siz siz olun ümmetim. iyilikten faydalı işlerden, hayır işlerden hiçbir şeyi küçümsemeyin. Ne geliyorsa önünüze yapın. Az demeyin, uz demeyin. Tabii ki peygamberimin yaşadığı toplum e, yediği, içtiği kültürü itibariyle bir klasik Arap toplumudur. Onların Bizim gibi narence ürünleri yok, elmaları, armutları, muzları, portakalları böyle bol bol bereketli bir toprak değil. Manen bereketli de madden böyle gariban bir memleket. En çok hurmalarla alakalı belki örnekler verebilir Peygamberimiz. Gerçekten öyle yapmış. İttak, nara öyle bir şıkı temratin demiş mesela bir örnek olarak. Tam hurma yerken hiç hurmanız yok. Bir tane hurmanız kalmış. Onun da yarısını böyle ısırmasını, çekirdeni çıkartmışsınız. Yarısının çiğnerken, öbür yarısı elinizdeyken birisi gelmiş yanınıza. Diyor ki peygamberimiz bak diyor, o yarım hurmayı şey yapma, hemen ağzını atma. Yarım hurma ile de olsa karşındakine ikram et, karşındaki bir garibi sevindir, onunla ağzını tatlandır. Yarım elma, gönül alma deriz bizim kendi atasözümüzle de. Ver ki diyor, cehennemden kurtarasın. İttakun nara. Cehennemden kendini koru. Vele olsa bile bir şıkkı parçasıyla Temrat'ın hurmanın parçasıyla. Yarım hurma diyoruz biz buna. Yarım elma, gönül alma, yarım hurma, efendim cehennemden korunma. Yarım hurma, cehennemden korunma. Tabi bunları ihmal etmeyin. Evinize pişen güzel yemeklerden bir tabak tencere alt veya üst kata konuya komşuya verin. Aşure mevsiminde yani alevisiyle sünnüsüyle ile bizim Türkiye klasiğinde olduğu gibi maşallah insanlar bol bol birbirine aşure falan gönderdiler. Bu tür şeyleri yapıyorlar. Yani belli zaman dönemlere hasretmeyen bunu siz. Evinize çıkan herhangi güzel bir yemekten. Komşular belki benzer yemek yapmamıştır, kokuslu apartmanı sarmıştır, birbirlerinize ulaşmıştır. Böyle insanların burnunun direğini kırdığınız o güzel yemekten bir parçacı da olsa gönderin, utanmayın, utanmayın. Yani yediğiniz içtiğiniz şeyden kimseye haberdar etmemek gibi böyle bir gizli siyasetiniz de olmasın. Sevgili peygamberimiz normal ev hanımlarına genelde e, talimat verirken fakirini zenginini hepsini kuşatan bir açıklama olduğu için demiş ki Ey komşu kadını, ey komşu kadını. Pişirdin çorbanın bak, yağına karışmam, etine karışmam, bulguruna, pirincine karışmam. O artık fakirlik, zenginlik ve senin kendi şeyinle alakalı. Oğlum ben bir parantezli bir açıklamak söylüyorum. Şimdi direkt peygamberimizin sözünü söyleyeceğim aleyhissalatü vesselam. e ee, komşu kadını demiş sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Çorbanın biraz suyunu artır. Bir, bir tabakta komşuna gönder demiş. Değil mi? Çorbanın biraz suyunu artır, komşuna da gönder. Gönderin birbirini de ilgilenin yakınlığı oluşturacak sevgiyi muhabbeti artıracak çalışmaları yapın yani o düşünülmek önemli bir olay hani el hediye makbule veya ölene derler yatalarımız ya hediye makbuldur böyle ne bileyim şey de olsa az bir şey cikti o zaman onda düşünmek var daha da çobansınız birisiniz ziyarete gideceksiniz eh dağarcığınızdaki kur mi götüreceksiniz e, ne bileyim e, emanet hayvanlara sahip Oraya götürme şansınız da yok. Ne yapacaksınız? Böyle kaval çalarak, zikrederek veya da dağlarda dolaşırken çamlardan böyle sızıp sızıp sızıp böyle e, pırıl pırıl böyle pırıl pırıl, pırıl, pırıl parıl, parıl parlayan o sakız diyebildiğimiz çam sakızı parçalarını toplayacaksınız. Böyle bir yumak yapacaksınız. Gelirken böyle ağanın yanına geliyorsunuz veyahut da ağabeyinizin yanına geliyorsunuz. Gelirken diyeceksin ki ben filanca çoban buyurun size de. Kendi ellerimle dağlardan topladığım sızma çamların sakızı, çam sakızı çoban armağanı helal olsun diye bir koyacaksınız. Böyle bir doğallık, bir, böyle bir samimiyat varken niye kendi kendimiz suni şeylerle yani önümüzü yolumuzu tıkayalım ki? Yani artık bu konuları biraz e, sataşmak da istemiyorum. Moralinizi bozmak, canınızı sıkmak yani böyle uzun dili bir tip olup da yani huzurunuzu kaçıran bir hoca, bir hatip, bir konuşmacı da olmak istemiyorum ama gerçekten yani yapay şeylerden e, gerek hanımya gerek erkek tarafı bazen her ikisinin de ortak kusur olaraktan yani yaptığımız ikramları bile birbirimizi ezmek için yapıyoruz bazen. Yani e, dişlerine layık olmadığını söylüyoruz, evimizin müsait olmadığını düşünüyoruz. Ne bileyim karşı tarafın yaptıklarına karşılık bizim yapacaklarımız yani ayıp olur böyle bir şey onlara sunmak gibi düşünerek birbirimizi yani... İkramın yolunu tıkıyoruz, ziyaretle yolunu tıkıyoruz. Halbuki yani bu tür şeyler la teruttül hediyete diye işi bilen peygamberimiz milletten gelen hediyeleri geri çevirmeyin. Yeter ki bu hediye rüşvet içerikli memurlara falan olan türden tarzdan olmasın. Normal doğal ilişkiler arasındaki hediyeleşmeye söylüyorum ben. Az da olsa çok da olsa demiş peygamber efendimiz biz size bir şey ikram ettiğinde alın yemeseniz de verirsiniz ya. İlla onu Geri çevirmek zorunda değilsiniz. Adamcağız bin hesapla heyecanla size bir şey getirmişsi düşünmüş. Sizi önemsemiş. Sizi bir, bir şeyleri yerine koymuş. Onun verdiği şeyi bir alın hele. Ama dikkatli bir şekilde bu işi samimiyetle yapmak lazımdır. Verilen hediyeyi alırsınız. Aldıktan sonra yemek istemezseniz, kullanmak istemezseniz o hediyede çaktırmadan başka bir tarafa aktarır hiç olmazsa karşıdaki şahsı refüze etmemiş olursunuz. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar, önemli. Allahu Teala Hazretleri bakın. Size söylediğim o hadis, şey, hadis-i sıralamada olduğu gibi Hastalık halinde kendisini ziyaret edilmeyi yani hastayı ziyaret etmemeyi kendisini ziyaret etmemek yerine koyuyor. Açları, garibanlara düşünmemeyi kendisini düşünmemek ve kendisini doyurmamak olarak yorumluyor. Bir sıkıntıya düşmüş insanın sıkıntısını gidermemeyi kendisinin sıkıntısını gidermemek gibi kabul ediyor. Bu tür olaylara bir daha değişik açıdan bakarak yani bu yönlerimizi biraz hızlandıralım. Yani maliyeti kolay ucuz ama sonucu güzel. Getirisi fazla. Rahmetlik bizim Hasbaptül Kerem Hoca ki benim İstanbul e, hukukta öğrenciydim ben şimdi. Bitirmediğim okulun havası olmaz zaten. Harıl e, harıl çalışan bir öğrenci değilim. Girdik çektik besmele okuyacağız. O dönemler daha işin başındayken bizi böyle e, sohbetlere, muhabbetlere, vaazlara ve toplantılara götürerek hocalığa ısındırmış. Zaten İmam Hatip çıkışlıyız biz hocalığa müsaitiz. Ee, şimdiki yavrularımız hocalıktan daha ziyade üniversiteye kafayı takıyorlar taksınlar iyi bir yere takılıyor ama şimdi kafalarına başkaları daha çok şey taktığı için yolda kalıyor gariplerim Allah yollarını açsın güzel sonuçlar versin ben onları kaleyi terk etmeyen asker gibi görüyorum yani dini içerikli derin ve efendim lay tart neyse kötü şartlarda bile efendim adresi cepheyi koruyan asker gibi görüyorum Allah hepsine maddi manevi güzel gelecekler versin. Zaten imatif mezun olduğumuz için işe de müsaittik. Hocalığa ikna etti, hoca olduk. Daha büyük hocalara bizi önünü attı, elhamdülillah. Yani çekildik, çevrildik, hocalık hocalar arasına alındık. Arasında konuşmalarında böyle az ibadetle çok sevap almak, az bir çalışmayla çok güzel sonuçlara erişmek. Diyelim mesela çok kolay bir hareketle, çok, güzel bir, çok basit bir çalışmayla işte cennette şöyle böyle güzel yerlere konmak, ulaşmak gibi... Konular gündeme geldiğinde bunu hep şöyle değerlendirdi. Bak bunlar çok kolay şeyler. Ben de zaten yapı olaraktan beleşi severim derdi. Beleş yani hiçbir emeğin ürün olmadığı tamam başkalarına ait bir şeyin haksız kullanması veya da böyle beklentili yıkıntılı asalak bir yapı yapılanma haşa değil de yani az bir ibadetle çok sevaplar almak, az bir çalışmayla işte Teala'nın büyük ödüllerine konmak gibi şeylere beleşlerdi. Ben beleşi severim arkadaş derdi. Yani bu tür beleş sayılabilecek çok işler var önümüzde yapacak. Yani yapabilirsiniz. Yap edebilirsiniz. Bunu başarabilir, bunu sağlayabilirsiniz. Birbirinize önem vermenizi hatırlatıyorum. Birbirinize değer vermenizi Allah size çok değer veriyor imanınızdan dolayı. Ne derseniz deyin. Vallahi imanınızdan dolayı Allah size çok değer veriyor o cenaze merasiminde gönlüme gelen bir cenazeye verilen ödülle alakalı bir değerlendirme olmuştu. Onu ben bir daha size arz etmek isterim. Mesela bildiğiniz bir hadis-i şerif. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kadın olsun erkek olsun Müslüman bir hanımın, Müslüman bir beyefendinin cenazesine katılan insana peygamberimizin ifadesi o. Felehul kıratun tam bir Kıyıraat sevap verir Allah ona kolu benim beni Müslümanımı garip bırakmadın Musalla'da yalnız bırakmadın sağ ol var ol Allah olarak beni çok memnun ettin Müslümanımı yani son görevinde de başındaydın onun. Evet, dualarla yad ettiğin, omuzuna aldın, taşıdın, teşekkür ederim, tebrik ederim, Rabbin olarak senden bu hareketin hoşuma gitti. Sana bir Uhud daha kadar sevap verdim. Eğer cenazeyi alır, götürür, mezara kadar taşır, bir de üstüne birkaç efendim kürek, toprak atar, duasını yapar, Ayrılısan var ya, benim Müslümanımla anahtar teslimi ilgilenirsen, o gömdüğün cenazenin iman ettiği Allah olarak ben sana iki Uhud dağı kadar felehu kıra tani iki Uhud dağı kadar sevap veririm diyor Allahu Teala. Bak ne kadar önem veriyor. Ve Allahu Teala Hazretler ise o kadar önem veriyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın haram kıldığı zineyi Allah'ın Başı benim konum değil başına selam olsun tam böyle ikinci cümlesi yani birinci virgülden sonraki ikinci cümlediğim bölümde diyor ki Mevla yerlerde göklerde böyle bol ve bereketli helalum minallah olaraktan arz ettiğim o güzel rızıklarım yiyecek içecek yiyecek kullanacak şeyleri dünyadayken bile bak hiyelillezine amenui iman edenlere sundum fil hayatı dünya dünya hayatında bile bakın. Yani bu nimetler aslında dünyayı bir meyhane görene verilmedi arkadaşlar. Dünyayı bir eğlence yeri görene, dünyayı bir gece kulübü görene, dünyayı böyle insanların alın teri gözünü sömüren hırsız, kapuç yuvası, yılan akreba desli gibi gören insanlara verilmedi bu dünya ya. Bu dünya, bu dünyanın sahibi, yaratanı Allah'ı tanıyan, ona efendim onun programına uygun bir şekilde kulluk sunmaya çalışan İnsanlara her şeyle verildi ama öbürle de kapkaç gibi yandan kenardan köşeden çalıp çılpıp götürüyorlar. Kul söyle sevgili peygamberim hiye bütün bu nimetler lillezine amenu fil hayati dünya. Dünyadayken bile hep imanlı kullara bak. Allah size ne kadar önem veriyor. Hep sizin diyor. Peşinden halisaten yevmel kıyame. Öldükten sonra da diyor Mevla tamamıyla sizin. Zaten dünyadayken diyelim ben ara sıra böyle benzetme yapıyorum. Yani Milletimiz var bir de vekillerimiz var mesela Türkiye'de millet mi daha rahat vekiller mi daha rahat değil mi vekiller daha rahat bana istediği gibi dokunuyor asıyor kesiyor ama vekile dokunamıyor bile değil mi ha dokunulmazlığı var geçiş üstünlükleri var o ne bileyim ambulans gibi itfaiye gibi maşallah var. bastırıp gidiyorlar böyle bir efendim siren çalıyorlar. Eğer iktidar bir iktidardaki bir partinin milletvekiliyseniz oho valiler bile esas duruşa geçiyor ne olur ne olmaz yerimden kıpırdatır oynatır diye belediye başkanları bile size el pençe alıyorlar. Daha başka yetkililer de önemli insanlar da size e, ne olur ne olmaz hesabı gidiyor. Vekiller asıl olan milletten daha çok itibar görüyor. Yani toprak altta ezilirken ürünler havalarda uçuşuyor. Başta acı ediliyor. Yani Allah size çok önem veriyor. ahiretteyse arkadaşlar. Sadece iman edenlere ve ahirete yönelik Allah'ın onayladığı bir inançla Allah'a göçen insanlara bunlar sunulmuştur. Öyleyse Müslümana önem vermenizi ben arz ediyorum. Allah Müslümana önem vermiş. İmanla örüp de üç beşte darcında ibadet, ameli salih, güzel ahlak, din için çalışmalar, ne bileyim hayvanlara insanlara tabiata faydalı bir birikimle ölürseniz Allahu Teala o hosse, o kadar önem veriyor ki Firdevs mi istersiniz adin cennetim istersiniz mevam istersiniz alam istersiniz yani ne tür bir karşılama töreni istersiniz efendim hurileriniz gılmanlarınız efendim sütten ırmaklarınız ballan ırmaklarınız temiz şaraptan ırmaklarınız sudan ırmaklarınız inciden köşkleriniz altından ki cennetin çakılları bile inci canım cennetin çakılları evet, toprağa gümüş. Çakılları inci hatta cennetin ırmakları böyle bir toprağa eşerek deşerek akmıyorlar. Sanki kenarlarına böyle bir cam bir blok var cam bir fanusun içindeymiş gibi toprağın üstünden hem de hiç sağa sola dağılmadan akıyorlar. Böyle güzel servisler ölmek yok hapishane hastane gurbet hasret hicret falan filan. Ölüm kalım bombardıman yağmalanma efendim ne bileyim makamından alınma atılınma istimlak edilme gibi sıkıntılar yok. Neler yok neler yok ne bileyim zemheri yok yakıcı yazın yok. Şimdi yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı cemreler düşmeye başladı. Yakında göreceksiniz yani siz de denizlere düşmeye başlayacaksınız gönüllere düşmeye başlayacaksınız. Uh puf diyeceksiniz şimdi üşüyen titreyen. Yani bir ateş gördüğünde böyle üstüne üşüşen bizler yakında büyük ateş güneş biraz daha fazla ısın ısıtınca kaçacak delik arayacağız arkadaşlar. Cennette la terafiha şemsen ve la zemheri. Allah diyor ki sizi üzmeyeceğim söz veriyorum. Ben size önem veriyorum. Siz eşheden la ilaha illallah ve eşheden Muhammeden abdu ve resul adamısınız. Sağ olasınız. Namaz dedim kıldınız. Oruç <gülüyor> dedim tuttunuz. Hacca geldiniz, zikrettiniz. Hanım Hanım Efendi olaraktan saçlarınızın tamamı el ayak bilene kadar bol güzel kıyafetlerle örtündünüz. Bu kadar Efendim abuk subuk zamanda millet streçler yırtmaçlar, sokakta böyle öpüşmekler, kapuşmaklar, bellerini göbeğini göstermekler, ne bileyim bin bir türlü şıkıdım kıyafetler hippilere andıran hanım satan manzaralar rağmen böylesi karışık kurşuk bir dünyada maşallah dik yaşayan, sağlam yaşayan. Hanımlık kişiliğini ve hanımlık kalitesini ortaya koyan hanımlarımız bile var. Allah'a şükürler olsun. Yani böyle bir zamanda mevlaati Ali Hazretlerinin istediği bir hanımefendi, istediği bir beyefendi tipini ortaya koymak değil mi? O de olabilmek böyle bir neticeyi de hak etmeye sebep olur. Böyle bir zamanda ey ahir zamanın garip Müslümanları, sahipsizler, kimsesizler, dinden dolayı mağdur, mazlum ve gariban bir pozisyona düşseniz, başınızı yaş, yaslayacağınız, derdin var diyeceğiniz bir adresiniz yok. Ben başörtülü bir tahsil istiyorum, ben başörtülü bir çalışma hayatı istiyorum, ben başörtülü bir ne bileyim bir yerlerde iş yapmak istiyorum. Hatta işimden çıktıktan sonra bari lütfen benim, evet işte nefsime yenik düştüm. Allahu Teala'yı, onun mübarek peygamberini, ebedi ahiret gerçeğini biraz böyle hafif alarak yani böyle Allah affeder mantığıyla ki uygun bir mantık değil bir kenara koyarak işte istediğiniz gibi açıldım. Bari ya sokakta rahat bırakın beni. Yani. Sokakta bari örtüleyim. Hayır. Sokakta sen örtünmekle küçük mini acık çocuklara kötü örnek oluyorsun. Ya insan e, dini bir mektepten mezun oluyor. Tepeden tırnağa Kur'an'ın içine yüzüyor. Allah Kur'an'daki e, Allah'ın Kur'an'daki mesajlarını iyice algılıyor. Yaşamaya niyetleniyor. Bir din dersi, din kültürü ve ahlak öğretmeni oluyor. İlahiyatlı bir delikanlı. E ondan sonra Eşi de tabii ki Müslüman bir hanımcık. Bu hanımcağızla efendim evinde dinini yaşamaya çalışıyor. Gel zaman git zaman bu adamcağız önemli bir sınavı çok başarıyla kazanıyor. Elhamdülillah çok güzel bir puan alıyor. Daha sonra tabi ki Müslüman bir ailedir. Onların da kendisine göre bir yaşam tarzı vardır, özel hayattır, kapısını kapatıp yaşadığı bir hayat. Yok bu adam evinde hanımını erkeklerle tokalaştırmıyor, kucaklaştırmıyor, öpüştürmüyor, dans pistine kaldırılmasına izin vermiyor, belden kavrattırmıyor. Böyle gayet yani ilkel, çağ dışı eski komünist baskılarına daha çok yakışan bir mantıkla, felsefeyle adamcağızın onun raporuydu, bunun üflemesiydi, bunun fişlemesiydi gibi asla star olmayan yanlı yolunu bir takım Bakın böyle saplantılı insanların raporlarına dayanarak hiçbir efendim terör örgütleriyle hiçbir illegal adresle bağlantısı olmayan selamın merhabası olmayan tertemiz bir Anadolu çocuğunu Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi kaldık ikimiz Allah yolunun dediği gibi bu yiğit Anadolu evladının yurt dışındaki tahsiline ödevine görevine çelme takılıyor yüzüstü düşürülüyor adamcağız böyle bir ortamda. Örtülü bir Müslüman hanım olmak, böyle bir ortamda namazda niyazda bir adam olmak, böyle bir ortam yine de alkışlansa da yuhlansa da adam gibi dinini yaşamak ne büyük bir nimettir, ne büyük bir şereftir, ne büyük bir yüceliktir. Onun için yani bugün haftanın sohbetinde böyle bir yani karşılıklı bir aile sohbeti gibi zaten benim haftanın tefsiri değil, haftanın hadisi değil, haftanın fıkı değil değil mi benim dersim? Haftanın fıkı değil. Haftanın böyle derin tasavvufi incelikleri içeren bir yorumu değil. Haftanın ne bileyim buna benzer siyasi gelişmeleri değil. Haftanın sohbeti. E biz de yani çocukluğumuzdan beri bu işteyiz. Allah'a hamdolsun. Yani Allah'a hamdolsun. Yani başka mesleklere, sektörlere geçmedik. E ufacık yaşta kendim bildim bileli anne babam bizi Müslüman bir kimlik ve çizgiyle yetiştirmeye çalıştı. E bu çizgide bir sohbet yapmaya çalışıyoruz. Yani annelere örnek olsun diye söylüyorum. Kesinlikle kendime bir pay, yandan bir efendim bir hava veyahut da destek aramıyorum. Allah'a sınırım ama benim annemin kendi verdiği ki doğru konuşan bir kadındır. Yani ben küçükken çok yaramaz, haylaz, haylaz bir şey olduğum halde ortalığı yırtan, veren çığırtkan bir tip olduğuma, olduğum halde ki şimdi hocalıktan konuşmamdan da bu anlaşılıyor herhalde. Ufakken de böyleymişim ben. O kadar evi yıkmama, yırtma, yırtınmama rağmen... Kesinlikle normal tertemiz bir abdest almadan süt emzirmezmiş. Yani böyle yıkanması gereken bir halden dolayı haşa böyle bir şey değil. Normal abdesti kastettim. Namaz kılacağınız abdest. Eller ağız burun yüz kol baş ayakla yıkanıp Ondan sonra namaza, Kur'an'a diye başladınız abdest tarzı var. O abdestten almadan evladını emzirmezmiş. Anılara da duyurulur. Çende siz de çocuklarınızı böyle emzirmeye çalışın. Mamalarını bismillah diyerek şifa olsun. Yavruma diyerekten ibadete kuvvet olsun diyerekten yedirmeye, içirmeye çalışın. Misafiriniz gelene zıkkım olsun. Nereden geldi, nereden gitti gibi ya, içinizden homurdanmayın. Gelen misafir Allah misafiridir. Aman sizsiz olun. Dilinizi, gönlünüzü güzel kullanın. Ha gelen misafirler, atasözü Tanrı misafiri derlerdi ya, Tanrı biraz daha dar bir sözcük, Allah misafiridir. Allah'ın misafirine böyle homurdanarak çay yapmak, yemek yapmak olmaz gitmez, şifa olsun, helal olsun, şeref verdiniz, hoş geldiniz gibi güzel bir efendim davranış, sergilemeye çalışın. Hele de yani biraz dini bilgileri ve kimliği gelişmiş birileri iseniz oho biraz daha fazla iltifat edin, size yakışan odur. Size yakışan odur. Güzel davranın, hoş davranın. Sizden dolayı insanlar böyle mutlu olsunlar, sevinsinler, sevindirilsinler. Küçük yaşımızdan beri biz bu işi yapıyoruz. Yani çizgideyiz. Dört yaşından beri namaz kıldırmaya çalışıyorlar. Önce anne baba, dayağı ve korkusuyla namaz kıldık açıkçası. Sonra İmam Kur'an kursuna hatırına kıldık. Sonra imam hatipli öğretmenlerin çatlık kışları, kovalamacaları veya yerine göre tatlı anlatımları veya ufak tefek okşamaları hatırına namazı kıldık. Ondan sonra kendimiz hemen camide bulduk. Diyanetin hatırına kıldık. O biraz birkaç sene sonra ilerleyince baktı ki bu iş onun hatırı bunu hatır diye Allahu Teala'yı tanımadı. İrfanımız arttıktan sonra Allah'ımızın sevgisi, Allah'ımızın bize heyecanlandırıcı konuları ve korkusu, tehdidi biraz hayatımızda iyice yer bulunuyor. Şimdi Allah için Yüce Mevlamızın rızasını, sevgisini veya Allah göstermesin ceza, tehdit ve efendim sıkıştırmalarını ciddiye alarak öyle bu iş yapmaya çalışıyoruz, seve seve. Ve tabii ki bu çizgide oluşan bir geçmiş var, oluşan bir kültürü var. 1958'de doğmuşsunuz. Ondan sonra efendim... Doğduğunuz günden beri bu tür bir manevi atmosferde büyütülmüşsünüz. Şimdi de bunun okulunu okumuşsunuz. E, kalite Allah dostlarıyla tanışmışsınız. Onlardan aldığınız manevi dopinglerle, gelişmelerle bir yola girmişsiniz. Bu yolla seyrediyorsunuz. Yıllardır cami kürsüleri, efendim, konferans salonlarına toplantılar, efendim, yurt dışı ve yurt dışı seyahatler. Böyle bir ortamda bu yapılan sohbette ayrı bir tarz, ayrı bir türdür. Yani bir nevi Evliya Çelebi gibi diyanetmeni çok idare etti. Ben onun için çalıştığım kurum hakkında beraber çalışırken de hiçbir şey e, demiyorum. Yani eksiklerini allah Teala düzeltmene nasip etsin diyorum. Yani yanlış uygulamalarından Allah vazgeçirip doğru uygulamalar lütfetsin diyorum. Hayra kullansın Müslüman e, ö, özel sektör cemaatlerine diye bir tabiri olaraktan bağışlayın. Müslüman şahıslar, aileler, vakıflar, dernekler, hayır örgütlenmelerine Mevla ehli Sünnet ve Cemaat itikadı üzere Allah görüyormuş gibi bir düzgün çizgiyle bu milletimizi Allah'a kazanmak, Allah'a imanla kavuşmalarını sağlamak, dünyalık ahiretik ihtiyaçlarına samim bir seferberlik ilan ederek bu işi yoluna koymak noktasında hepsine güzel çalışmalar, ihlasla, samiyetle Allah'tan beklentili, güzel neticeler versin. Hepsi için böyle kesinlikle kayısız şahsız bir Müslüman ağzı ve gönlüyle duacıyım. Tamam? E tabi biz de bu çizgide bütün dünyanın hepsini gezmemişsek de Orta doğu bütün Türkiye Cumhuriyetleri, Uzak doğu, Avustralya dahil, Avrupa'nın hemen hemen bütün e, ülkelerini, e, Balkanlarında çok az bir kısmını, belki seneye hepsini inşallah bu, bu memleketleri gezen, e, birilere düşüp kalkan, bir takım insanları dinleyen, bir takım efendim, pozisyonlardan ders alan bir kardeşin olarak şöyle bir haftanın sohbetinde, sizin manen özellikle Allah'a toparlanmanız, peygambere toparlanmanız, birbirimize karşı ve görevlerimizi bir daha derhatır olup, yani ona, o, o vazifeleri bir daha karşılık teat edip, bir haftanın içerisinde mini bir muhasebe, mini bir efendim e, karşılıklı e, birbirimizi etkilemadığına bir sohbet yapmış oluyoruz. Yani Mevla Teala bereketini versin. Aslında ben bu radyo sohbetlerinden yorulmuyor değilim, yoruluyorum. Çünkü karşıdaki dinleyicilere, Biraz derin bilgiler versem biraz haşin konuşsan, biraz böyle ne bileyim normal kürsü sohbetleri camideki o frensiz... Konuşmalarını yapsanız e, rütük haklı olarak bu ülkede bir yasa var, bir kural var. Dikkat et diyor. Efendim biz kendi halimizde konuşsak bu sefer e, doz düşük e, kalıyor. Bizi tanıyanlar, alışanlar çok yavan gittiğimi söylüyor. Bütün buna rağmen yine orta ölçüyü bulmaya çalışıyoruz. Bugün tabii e, ihmal etmek hoş bir şey değil. Allah rahmet dilesin Mahmut Esat Çoşan Hoca Efendi, İskender Paşa Evliyası Mah Mehmet Efendi Hazretleri'nin sevgili damadı ve o mübareğin emanetini yıllarca taşımış olan kıymetli ilim adamımız, gönül adamımız Esat Coşan Efendi'nin de e, seney devriyesi ölüm yıl dönümü oluyor. O mebareği ben e, çok dinledim. Yani Allah rahmet eylesin. Gerçi beni Allah yoluna toparlayan Mahmut Efendi Hazretleridir ama yani gönül adamlarına, hoca efendilere böyle hizmet ehli insanlara yine gönlümün bağlı olduğu noktayı sıkıntıya sokmamaksızın çok düşkünlüm ve çok da dinlerim, ilgi gösteririm. Onlarda her de Esat Hoca Efendi'nin ses tonunu bile severdim Allah rahmet eylesin. Konuşma uslubünü, örneklerini Öyle kibarlığını, centilmenini ben her ne kadar kaba, sabah böyle dümdüz giden bir tipsem de kibarları severim, kaliteleri severim. Yani kalite olmasam da kalitelerini anlarız tabiri caizse. Sevdiğim bir zat idi, istifade ettim bir zat Ramuzul ikinci hadis derslerini İskender Paşa'da sabah namazdan sonra Yavuz Selim'den Mahmut Efendi Hazretlerini dinler. Öyle saatlerinde e, konuşma üslubünü çok beğendim. Ahmet Vanlulu Hoca'yı dinler. Emrullah Hatiboğlu abi zaten sever ve dinlerim. O zaman e, o saatlere denk düşen bir ara saatinde de Alirıza Demircan hocamız da Süleymaniye'deydi. Benim o öğrencilik yıllarımda ve hocalık yıllarımda onlar da dinlerdim. Hepsini severim. Mahmut Toptaş'a zaten hoş bir abi. Onun da böyle arasa bir noktasını bulsam e, delikten onu da dinlerdim. Ama ikindi namazına kesin elimde orijinal Ramuz efendim metni olan hadis kitabın. Ondan sonra e, notlar, şerhler alarak rahmetullah'ı dinlerdim. arkadaşlar beni buradan ekrandan bilgilendirdiler. Allah onlara yüksek dereceler versin. Günahlarını affetsin. Mekanlarına cennet etsin. bıraktıkları bırakttıkları cemaatlerine hayırlı ve bereketli hizmetler, Müslümanlara faydalı efendim. Sıkıntıya ve fitneye düşmeyecekleri hayırlı bereketli hizmetler edinasipsin. Diğer bütün Müslüman şahıs, aile, cemaat, cemiyetlere amin diyoruz sevgili kardeşlerim. Okuduğum haftanın sohbetin ayetinin sadece yani tercümesi ne verirsek ki bir saat on beş dakika benim hedef konuşmam maksimum bir saat da şimdi inşallah süremizi beş on dakikasını beş dakikasını belki de bu okuduğum ayetin önce yerini söyleyerek tercüme ederek vererek kapatayım. Sure-i Yusuf'un bir önceki yaprağından bir önceki yaprağının Hud suresi tarafında alttan iki tane ayet kelime sevgili Allah'ımız Hidayet üzere olan, Allah'ın uyandırdığı arkadaşlar. Dünyayı ahireti dengeleyen, böyle işi iyi kotaran, götüren e, kullarına şöyle bir e, hafif de sıkıştırarak bir hatırlatmada bulunuyor. Buyuruyor ki: Bismillah. Felevla kanem minel quruni min Sizden önceki aklı başında, ulubakiyye. Takva kullar, aklı başına kullar, şuurlu kullar. Allah'ın iman verdi, yüreğini şerh etti, dünyayı ahiret önüne güzelce Efendim açlığı bu seçkin insanlar neden mani olmadılar neden engellemediler yen havına anifeser filard bulundukları bulundukları yerde bir sürü karışık kurucuk işleri vardı İslamın aleyhine işler oluyordu Müslümanların aleyhine işler oluyordu bir sürü insanlara haklı olduğu da haksız çıkartılıyordu Çifte standartlar oluyordu efendim e, sivillerin askerlerin ve siyasi siyasilerin iş adamlarının, işçi sınıfının, ona ne bileyim, dini içerikli bilgi veren mekteplerin, diğer okulların, bir sürü efendim, iş bu harmanda haklı ve haksız işlemleri oluyordu, haksızla uğraşanlar oluyordu, haksız olanlar oluyordu. Neden bu yanlışlara müdahil olmadılar? En azından yani bu konudaki konuşma haklarını, yazma haklarını e, haklı birilerini hangi yöntemle meşru yöntemlere tabii ki e, savunma e, noktasında kendilerine düşen ne yapmalıdır diyor Allahu Teala'sı. Yani hevne anil fesade fil art. Bulundukları yerde ve ortamdaki haksızlıklara iyi adamlar direnmesi lazım diyor Allahu Teala. Bak bunu bekliyorum. Yeryüzüne bütün kainattaki haksızlıklara, günahlara, küfürlere, şirklere, zulümlere. Ondan sonra efendim haklı olduğu halde haksız çıkartılan insanlara Haklarını almaları hususunda neden sahip çıkmadılar diyor Mevla. Bak bize bir hizmetten, bir görevden efendim kapaçıyor Evet. İllâ qâdile minmen ence'nâ münhum. Ama diyor hepsine sataşmıyorum. Allah olarak çok azı da olsa sağlamlar çıkıyor. Memleketimizde kadar çok, yani namuslu medyada var. O konuda biraz sıkıntılı olanlar da var. Namustan kastım yani hakkı savunan, kendisi çizgi olarak yani... Ee, dini kimliği bakımından belki aradığınız bir kimlikte olmadığı halde hakkı savunan bir e, sağın veya solun çizgisi hangi çizgi olursa olsun adreslerinde hakkı savunan insanlar doğruyu savunan çifte standardı bir takım güç odaklarının böyle bastırıp haklı çıkardıkları. Efendim Masum insanları böyle itekleyip Kötekleyip tökezletip Haks çıkarttıkları ortamlara Yanlış olduklarını savunan nice insanlar da vardı peygamberimizin döneminde Biliyorsunuz Kendi ülkelerine uzakça bir bölgede Necaşi diye birisi vardı Habeşistan'da adam Hristiyan Müslüman falan değil ama peygamberimizin Kullandığı sözcük çok önemli gidin Habesistan'da bir kralı var, Müslüman değil ama ülkesinde adalet var, zulüm edilmez orada, haklıya haklı, haksı haksı denir. Kimse yani haklı olur da haksı çıkartılmaz. O memlekede göçün orada rahat edersiniz umarım diyerekten ekibin oraya göndermişti. Yani adam Müslüman olmayabilir ama. Adaleti savunur, hakkı savunur. Hatırlarsanız Amerika'dan Rice isimli bir kadıncağız, Filistinlilerin uğradığı zulümden artık yani iyice gına getirmiş kızcağız. Yani çok acımış, gitmişti o yerleşim yerlerini Müslüman topraklarına giren buldozerlerin önüne kendisini atmıştı. Hatta paletlerin altında can vermişti. Evet, nice Müslümanların böyle Adını bile anmaktan çekindi. adestlere bir Amerikalı kız veya da bir Rus kızı fark etmez. Yani Müslüman olmadığı halde haksızlığa karşı dayanamayan feveranen birisi paletlerin altına kendisini atabiliyordu. Dolayısıyla haksızlığa direnen az da olsa çıktı diyor Allahu Teala Hazretleri. Biz de onları kurtardık. Ence nen münhum var, kurtardık. Burada kızlan şey ve tevalledine utrifu rahata gömülme keyfe gömülmek. Aman tıkırım yerinde efendim e, düzenim yerinde bozulmasın bir şey olmasın gibi kendi basit hesaplarını yaparak e, kötülüklere zulme seyirci kalmak. Tabii ki o seyirci kaldığım şey yarın başımıza gelecek bu kesin yani Allahu Teala Hazretleri bu konularda etme bulma e, muamelesi uyguluyor kullarına. Niye onlar arkadaşlar zalim oldular? ve tamallene ve mujrim oldular zalim oldular çünkü diyor Allahu Teala azleri herkes kendi işini eşini aşını kendi böyle keyfini tıkırını düşündü diğer galiban insanların mağdur mazlum mahkum insanlar düşünmediler bundan dolayı zalim mücrim oldular onlardan intikam alır hesap sorarız diyor Allahu Teala şimdi size bana verilen görev ve açık alınlığa çıkabileceğimiz bir efendim kapı aralanıyor bize Mevla buyuruyor ki ve mekenden apuka lihlikal köylere zulmün ve أهلها مسلحون ey kentliler ey köylüler hepinize sesleniyorum ey değişik yerleşimde yerleşim birimlerinde yaşayan insanlar sizin Rabbiniz Allah Azimüşten hiç kimseye haksız muamele yaparak onları yerinden yurdundan etmez sizin Rabbiniz, bakın hiçbir kimseye zulmetmez, haksız yere onların, onlara ceza vermez veya zalim bile olsalar hemen çökmez. Niye? Ehluh Müslüman. Çünkü o memlekette bir takım insanlar işi düzeltmeye yoluna koymaya çalışıyorlar. Ey kendilerini ve insanları düzeltmeye çalışanlar! bilesiniz ki siz bu insanlığa rahmetsiniz, bu Müslüman'a rahmetsiniz. Çalışmaya devam, hizmete devam. Yani Allahu Teala Hazretleri olan azlıklar yani Allahu Teala hazretleri az değillerdir. Allahu Teala'ya bırakarak kalabalıklar oluşturan insanlar da ne kadar yığın olursa olsun Allahu Teala'nın bulunduğu tarafa göre çokluk sayılmazlar. Allah Teala'na olmaya bakalım. Rabbani ve Rahmani çizgide Allahımıza doyasıya kıyasaya ibadet ederken Allah'ımızın kullarında yanında haklıya haklı haksıza mağdura mazluma da efendim yardımcı olmaya çalışalım. Allahu Teala Hazretleri hepimizi hayırlara kullansın. Elimizden tutsun. Bizden hiç çevirmesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Evet, Mehmet Takif rahmetullahi aleyhin, e, İstiklal Marşı'nın yazılış yıl dönümü olduğu için ona da rahmet eylesin. Ne Ortadoğu'da Orta Doğu'da bir zor ölüm türlere ölenlere de Mevla rahmet eylesin kalanlara ama din, dünya selameti, saadeti, güzel gelecekler lütfeylesin. Sohbetimizi de Mevla şahsım ve size bereketli kılsın, faydalı kılsın, daha güzel, daha faydalı hizmetlere Mevla cümlemizi istihdam-ı eylesin. وَاخِرُ دَوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ Birbirimize dua etmek